بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى إخوانهم من النبيين والمرسلين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 بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله صدق الله العظيم ya alemin, zahir ve bellena rasuluhu'n Nebiü'l Haşimî'l Kerîm. Ya ilâhe'l âlemin, zâhir ve bâtinimizi envâru îmânla ve Kur'âniyü ilemin evver eyle. Nefsimiz ve şeytanın vesvesesinden bizleri masûl ve mahfuz eyle. Âmin. Kâfî katı bizlere Hünnemeci cennet ve cemalullah şerefiyle serfilaz ve şeref Amin. Bu hormati seyyidim ve selim. Velhamdülillahi <gülüyor> Muhterem Müslümanlar. <Müth Eventslar. gülüyor> Son hafta daha doğrusu peşi peşine son iki haftada dinimizin müeyyidesi saydığımız, itikadımızı bir yönüyle onunla tahkim ettiğimiz, perşimlediğimiz, amelimizi ona bağladığımız, muamelatımızı onunla takviye edip canlandırdığımız müeyyide, Haliki anlatmadan başlayıp İslam'ın teferruatına kadar her şeyi içinde yaşadığımız devrin mantıklılığı ve aklliliği içinde naslara atıp atıp uygun olarak anlatma ameliyesine müeyyide diyoruz. Müeyyidesiz ne İslamiyet ayakta durur, ne iman esasları ayakta durur, ne de milletler ayakta durur. İlk dersle meselenin tergibat ve terhibatına dair bir şeyler arz ettim. Bir evvelki derste emr-ü bil marufun, münkerin bu kalıplarla size takdim edecek olursak, ehemmiyeti üzerinde durdum. Devamlı bir vazife olduğu hususuna dikkatinizi çektim. Nasıl güneşsiz bir zemin tasavvur edilemez, öyle de Allah'ın emirlerinin anlatılamadığı, Allah'ın yasak ettiği şeylerden insanların sakındırlamadığı yeryüzünde bir tekevvünden, bir oluştan, bir mevcudiyetten bahsetmek mümkün değildir. Bir cemaatin varlığından bahsediyorsak şayet içinde bu muhakkak olmalıdır, ısrarla durdum. Devamlılığına bilhassa dikkati çektim. Ve kilisenin tesirinden sakınmanız, sizi sakındırmak için ısrarla üzerinde durdum. Din zuhur ettiği andan bu yana, Hazreti Adem'le başlayan din zuhur ettiği andan bu yana, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle, kamil bir kitapla, kamil bir cemaate hitap haline gelmiş. Hitap şeyini açmış. Din, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle zirvelere ulaşmış. Anlatma işi zirvelere ulaşmış. Devamlılık içinde, Süreklilik içinde emr-ü bil maruf, nehi an-il münker yapılmıştır. Bir lahza durulmamıştır. Bunu bir hadisi şeriften anladığımızı da yine size intikal ettirdim. مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَالْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْطَيَ فَبِلِسَانِ فَإِنْ لَمْ يَسْطَيَ فَبِقَلْبِهِ Müminin muttasıl belli bir tavrının olacağı hususuna bu hadisle dikkatinizi çektim ailede el dönüyorsa elin kullanılacağına, devlette el dönüyorsa elin kullanılacağına, devairi devlette huzursuzluğa, fitne ve fesada karşı el dönüyorsa elin kullanılacağına, elini kullanma imkanı olmadığı yerden veya dini mübin İslam sana o mevzuda selayet vermediği yerden dilini istimal edeceğinem, onu kullanma imkanından da mahrum bırakıldığın zaman, Boykot yapma, kati alaka etme, alakanı kesmem. Allah için icabında boz etme, nasıl Allah için seviyorsan öyle de alaka kesmem. Bu ise bir insanda imanın en zayıf mertebesidir. Kafir ve facirlerle münasebeti kesmem. En azından onlara karşı yüzünü ekşitmem. Şu müminlik halakası ve zinciri içinde, senin yapacağın kalbi en son iş, en son vazifedir. Bu imanın en zayıf noktasıdır, en zayıf kertesidir. Bunu da yapmadığın zaman demek ötesinde yok bir şey sendem. Allah'la alakan nisbetinden, Resul ü Ekrem'le münasebetin nisbetinden, Kur'an'a kitabım dediğin nispetten, bu üç mertebeden biriyle sen tezahür edeceksin. Bunlardan biriyle görünecek ve bu menfezlerden birinden senin omutuna gelip yüklenen davayı tekeffül ve taahhüt edecek, götüreceksin. Bununla sen insanına, insanlığa en büyük armağında bulunmuş olacaksın. İnsanlığa en büyük armağan dünyasıyla beraber onun ukbasını aydınlatmak ve tenmir etmektir. Onun içinde yeni bir dünyaya nüve olabilecek bir akide fikrini meydana getirmek. Değişik bir dünya görüşüne sahip kılmak. Her şeyin maddenin sönüşüyle sönmeyeceğini onu inandırmak. Belki maddenin ademe incirar ettiği noktada yeni dünyanın ve dünyaların başlayacağına onu inandırmak, ikna etmek. İnsanımızı faziletle donatmak. Başımıza gelen bütün gailelerin arkasında insanın insan azmanı mahluk haline gelmesidir. Bu da insanın muaptal bırakılmasından kaynaklanmaktadır. İnsanımızın üç asırdan beri elimden tutulmamaktadır. Kilise gibi herkes dini vazifeleri diyanet yapsın demiş bir kenara çekilmiştir. Evlerin içinde dahi fertler ihmal edilmiş ve canavarlar haline gelmiştir. Koca anlatsına bırakılmıştır. Bunu daha evvel hahamlar ve hristiyanlar, ruhbanlar söylüyorlardır. İslam ise bunu tenkit mevzu olarak nüzul ettiği an ele alıyordum. Müslümanlıkta böyle şeyin olmadığı prensibini getiriyordum. Din yerinde farz-ı her fert mükelleftir. Yerinde de farz-ı kifayedir yapılmadığı zaman yine her fert mükelleftir. Din, farkların omuzunda taşınması gereken bir cenazedir, tecihizü tekvini gerektir. Ortada kaldığı zaman herkes mücrim ve herkes günahkardır. O caminin içinde anlatılmayacak. Caminin içi onun anlatıldığı, yerle, anlatıldığı yerlerden sadece bir tanesidir. O kahvede de anlatılacak, o sokakta da bucakta da anlatılacak, o fırsat bulduğu her yerde anlatılacak şeydir. Bütün mahafil'i değerlendirecek, bütün istimallara ruh ve huzur getireceksin onunla her yerde anlatacaksın. Böylece yüklendiğim büyük vazifeyim. Vazifenin kıymet ve değerine göre takdim etme mevkiine yükseleceksin. Daha doğrusu kendi kendini yükseltmiş olacaksın. Daha doğrusu kendisini peygamberlerin kendini peygamberlerin büyük vazifesine teşvik etmiş olacaksın ortak olacaksın. Resulullah'ın yaptığı aynı şeyi yapacaksın sallallahu aleyhi ve sellem. eshab Resulullah'ın yaptığı aynı şeyi yapacak, kendi kendini yükseltmiş olacaksın. Demek ki eğer anlatan, eğer anlatılan, hak ve hakikatın anlatılmasıyla ikisi de el ele tutup yükselmiş oluyorlar. Keza içtimai hayata arz ettim bunları. İçtimai hayata girmek için sadece bir tek yol var. İçtimai hayatın dağ dağları içine girmeyi tecviz ettirecek sadece bir durum var. O da bu alabildiğine çirkef ve eracif halinde akan, bozuk toplum içindem, biz hak ve hakikate tercüman olduğumuz nisbette bulunabileceğimiz hususudur. Ben içinde Rabbimi anlatamayacağım bu bozuk topluluk içinde durmam katiyen ve katip caiz değildir. Ama ben bu topluluk içinde faziletin derslerini takdim ettiğim müddetçem. her gün avuç avuç veya eteklerim, hakikat âleminden mücevherlerle dolu insanımın imdadına koştuğum müddetçem bu eracif içinde bulunmam belki tecviz edilir. Yoksa ne mağazasını açan insanın mağazada durmasın, ne camiye gelip giden imam ve müezzinin bu sokaklardan geçip camiye gelip gitmesi, ne mektebe giden talebenin mektebe gitmesi, ne oraya giden hocanın oraya gitmesi katiyen ve eden caiz değil. Attıkları her adım haramdır ve gittikleri yerde haramdır. Bir tek hususla kurtulacaksınız siz. Gezdiğiniz her yerde cebinize koyduğunuz fazilet dersi ve kitabından bir şeyler anlatacaksınız. İşte o zaman siz bu Zülmâni ve alabildiğine karanlık ve oldukça bataklık olan hayatınıza nur saçmış, günah yolunda yürüyüşlerinizi sevaba çevirmiş olacaksınız. Bu mevzuda Aleyhisselatu Vesselam'ın buhari ve Müslim'in müttefiken rivayet ettiği bir hadise dayarak yine bir evvelki cuma size arz ettim. Yolun hakkını vereceksiniz, yolların hakkını vereceksiniz. İçtimai yapı içinde akışın, gidişin ve oluşun hakkını vereceksiniz. Hayatta tırmandığınız istikamette her mesafenin, her kertenin hakkını vereceksiniz. Talebelikte talebelik hakkını, master yaptığınız zaman onun hakkını, hoca olduğunuz zaman onun hakkını, talebeyken talebeliğin hakkını, imam olduğunuz zaman imamlığın hakkını, vaiz olduğunuz zaman vaizliğin hakkını vereceksiniz. Uğradığınız her yere, herkes uğradığı her yere neyi götürüyorsa onu götüreceksiniz. Sizin can alıcı düşmanlarınız, dininizden ötürü hatımlarınız, Allah'la münasebetinizden ve alakanızdan ötürü sizi bir bardak suda boğmak isteyenler, oturdukları yerden boş kalkmıyorlar, lafı güzapla kalkmıyorlar. Mektebe onlardan bir tanesi gittiği zaman görüyorsunuz etrafına... Zulmani bir halakı hemen teşkil ediyor. Sen gönülden bağlı bulunduğunu, alabildiğine merbut bulunduğunu iddia etmene rağmen, Allah adına acaba bu mevzuda yaptığın bir şey var mıdır? Yoksa Allah'la alakanın emareti ve nişanıdır bu. Devam ettiğin mektepte on adama bir şey anlatamamış isen, yakanı Rabbül Alemin'in huzurunda kurtaramayacaksın. Dükkanını her gün sabah akşam açtın, yüz tane müşteri girdi. Bunlardan on tanesine bir şey anlatamadıysan, yakanı Rabbül aleminden kurtaramayacaksın. Dolacak ve anlatacaksın. Dolmanın ve hizmet tekniğinin hesabı ayrı ileride arz edeceğim onun. Hayatın her girizgahından, çocuklara şekerleme dağıtıyor gibi. Toplulukların arkasından sürüklenip gitmesini temin maksadıyla. Allah'ın kendisine ihsan ettiği şeylerle, faziletlerle arzı ı etmek ve görünmek. Her müminin, mükellef her müminin üzerinde bir vecibedir, bir farzdır. Bunu yapacak. Keza şu hususada dikkatinizi çektim. Bu vazife... Sebebiyet vermesi itibariyle bütün amellerden hasıl olan sevapla insanı sevaplar kılar. Namazın bir sevabı var. Orucun, hacin birer sevabı var. Zekatın bir sevabı var. Başka fazilet ifade eden vecibelerinde sevapları var. Müeyyide bunlara vesile olması itibariyle birine namaz kıldırdı isen şayet. Hayatın boyunca vefat ettikten sonra O'nun kıldığı namazlardan o kadar, namaz kadar da sen hissedar olacaksın. İster şifayı, ister gıyabı, ister senin tavrın, ister ciddiyetin, ister vakarın, isterse bir gün bir yerde hava ihtizazlarına üflediğin iki tane kelimen, birinin kulağından içeriye girdi de eğer o suretle namaz kıldıysan, bütün hayatın boyunca sen dursan dahi farz namazların dışında, senin hesabına namaz kılınacaktır. İkna ettin, birine zekat verdirdin. O zekatını verdiği müddetçe defteri hasenatına senin de o kadar kaydedilecektir. اَسَّبَبُ كَالْفَائِنْ سِرْرِنْجَاً Allah Resulü'nü mensemne sünneten eseneten hadisi şerifiyle parmak bastığı bu husus cereyan edip duracaktır güzel bir çığır açmam, dinde ölü bir noktaya, içtimai hayatımıza göre hayat nefretmem, onu canlandırmam. İçtimai hayata mal etme onun. Sen ölüp gitsen dahi defterin o noktası kapanmayacaktır senin. Bütün hasenatı da buna kıyas edebilirsiniz. İsterse bu mevzuda muhataplarınız yabancılar olsun, isterse evlatlarınız veya anne babalarınız olsun, hayra vesile olduğunuz herkes, o hayrı yaptığı müddetçe siz onun yaptığı hayırdan elde ettiği sevap kadar sevap alacaksınız. Bir gün sizi bir cansız atap indirip, bir zulmete indirecekler, başınıza bir taş dikip nişan edecekler, kavim kardeş herkes terk edip gidecekler fakat arkada bıraktığınız bu kaynaklara, bu çığlıklara, bu alabildiğine seylaplara, vesile olmanızdan ötürü harıl harıl kabrinize nur akacak, ukravi alemlerinizi tenvir edecek. Çünkü siz cismaniyetiniz itibariyle ölseniz bile, attığınız tohumlar itibariyle dipdirsiniz. Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam, cismaniyetiyle aramızdan çekileli takriben 1400 seneye yaklaştı. Fakat buna rağmen yeryüzünde onun kadar dirim, onun kadar canlı, ve her gün defterinin her tarafının açılıp kapandığı ikinci bir insan göstermek mümkün değildir. Ondan sonra da derecesine göre, Derecesine göre içtimai, hayatın içtimai yapısına bir altın kerpiç koymaya görem. Herkes bundan istifade edecek. Herkes ukrevi aleminim, ahiretin sahnelerini, oradaki eğri büğrü yolları bununla tenvir etmiş ve düzeltmiş olacaktır. Rabbim bu alabildiğine uzun yolda bizim yold yardımcımız, münisimiz, en isimiz olsun. Allah Resulu sallallahu aleyhi ve sellem: "Kullu meyit yuqdemu ala illa fi sabilillah, ila ve Herkesin vefatıyla defteri kapanır. Artık onun için bir hasenat kaydedilmez. Ancak kendisini hak yoluna bağlamış, kendisini hak yoluna adamış, şahsi vazifelerinin dışında milletine faydalı olmaya çalışmış mürabıt, memleketine sızacak tehlike deliklerini tıkamayı kendisine vazife edinmiş ve kendisini hak eden gümün ve bereketi başkalarına intikal ettirmeyi vazife edinmiş. Bütün bunları vazife edilmiş de kendisini hak yoluna adamış insan bunun defteri kapanmaz buyuruyor. Mutasıl nemalanır durur bunun defteri. Allah geliştirir. Dünyaya tohum atıp gitmiştir. Ve başını çıkarmış tek rüşeğime şahit olmadan gitmiştir. Tek çiçeğin gamzasındaki tebessümü görmeden gitmiştir. Fakat tohumlar elli sene sonra başını çıkarır da... Onun kabir ötesi hayatını cennet numun bir keyfiyete getirir. O nasıl oldu da bunlar geldi diye orada şaşırmaya başlar. Allah onun amelini, hasenatını geliştirir, nemalandırır. Ve kabirde fettandan masun ve mahkuz kalır. Ona dokunmazlar çünkü netice belli değil. Diri gibi hala onun hesabına bir kısım muamele işleyip gelmektedir. Binanaley onun için ölüm yoktur, o diridir. Sadece cişmaniyeti itibariyle yer ve oda değiştirmiştir. Kısaca veya uzunca bunlara temas ettim. Bütün bunlarla, yapmakla mükellep olduğunuz vazifenin etrafında elimdeki iğneyle bir çizgi, bir daire çizmeye çalıştım. Hayatta olduğunuz müddetçe sizin için en mühim ve ötesinde daha ehemmiyetli bir vazife bilmedim kimsenin de bilmediği, bilemeyeceği bir vazifeye dikkat nazarınızı çektim. Bir milletin hayatı bununla devam edecektir. Mematı da bunun terkiyle olacaktır. Ve bu aynı zamanda bir müminin mümine karşı müminlik şiarı ve alametidir. Müminin mümine karşı müminlik nişan ve alametidir. Sen hak ve hakikat adına kendi çevrene içinde yaşadığın topluluğum. Fazilat tersi verecek, onu yükselticek ve yükselteceksin. Bu senin müminliğinin muhtezasıdır. El Müslümü <gülüyor> menselim el Müslümüne millisi seni ve ediyim. Müslüman Müslüman elinden ve dilinden zarar görmeyen insandır. Ve diğer bir hadis şerefte mesel müminin kemalel jestet izaştika minhu odun taza alehu sair jestet bil sahri walumma. Müslümanlar bir organizmada o organizmanın çeşitli parçaları. Bir uzviyatta çeşitli uzuvları durumundadır. Bunlardan bir tanesinde meydana gelen arıza bütün vücutta bir inilti meydana getirir. Öyleyse elemleriyle müteellim, lezzetleriyle de mütelezziz olur. Cennete gitmeleriyle mesrur ve müreffeh, cehennem endişesiyle de dildar, dağidar ve dilgir olur. Bu müminin şiarıdır. Onun içindir ki Kur'an-ı Kerim, Tevbe, suresi i mi? والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. Müminlerin bazıları bazılarına dosttur. Kadın erkek müminler birbirlerine dosttur. Ne yaparlar dostluklarının muhtezası olarak? Ye'muruna bil marufi ve yanhavuna ani'l munkar. Allah'ın hoş gördüğünü maruf diye emrettiği şeyleri emrederler. Allah'ın çirkin gördüğü ve yasakladığı şeylerden onları alıkoymaya çalışırlar. Mümin, müminin dostu bunu yapar. Namazını dostu oru har eder. Zekatını verir. Allah'a ve Resulullah'a itaat dairesi içinde bulunur ve Allah'ın merhametine mazhar olanlar sınıfı içine girer. İşte bu müminin vazifesi: Ye'murûne bil maruf ve yenhâûne ani'l münker. Arkaya geçeyim. Bir önceki sayfada şu var. اَلْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَاَمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ ve عَنِ الْمَعْرُوفِ Aynı Sûre-i Celîle'de. Münafıklara gelince onlar bazıları bazılarındandır, dost demiyor onlara. Münafıklar arasında dostluk yoktur. Onları menfaat bir araya getirir ve bağlar. Menfaatlar aleldar olduğu zaman aynı grup içinde çeşitli fraksiyonlar zuhur eder. Onun için bazısı bazısından, yani hepsi kabi istemektir. El münafiqun vel münafikatü ba'duhum min ba'd. Ya bil münker. Onlar ise münkeratı emrederler. Kavlen, fi'len ve hâlen münkeratı emrederler. Müstehcen neşriyat yapmak suretiyle münkeratı emrederler. Sinemalarla halkın fikirlerini bozmak üzere münkeratı neşre Televizyondaki açık saçık sahnelerle gençliğin işte dikkat nazarını çekmek, manyetize etmek için <gülüyor> münkeratı emrederler. Yatak sahneleriyle halkın fikirlerini bulandırır, bakışları dünyaya çevirir ve bulandırırlar. Münafıktır bunlar. Vel munafiqun vel el munafiqune vel munafikat. Bazı'hum min bazı'i emrûna bil Ve anil <hüphan> maruf, maruf'tan da nehyederler. Çeşitli yollarla, namaz kılana mürteci derler, kapanana mürteciye derler. i̇badet taat, faziletine kendisini kaptıranları gerici görürler. İslam'a imana ve Kur'an'a ve bu mevzudaki bütün tutumluluğa çağ dışı, diye, çağ dışı damgasını basar bağırırlar. Milletin vatanım dediğim zaman faşist damgasını basarlar. Bunlara göre bunların karşısında bütün güzel şeyler, bütün maruf münkerdir. Onlar bunlara karşı alerji olurlar. Zira nifakın muktezasıdır. İç dış bütünlüğüne erememenin, canavarlardan daha aşağı bulunmanın muktezasıdır ki, Kur'an haklarında verilen hükmü şöyle ifade ediyor. <Sessizlik> Münafıklar kafirlerden daha aşağı, cehennemin en aşağı, mahlukatın en aşağı Bin Binaenaleyh, mümin bu vazifeyi tekaffül ederken, bir yönüyle menfi istikametten gelen, münafıklık kademesine ve derecesine düşmemek için, alabildiğine titizlik içinde çırpınacak, heyecan duyacak, yükselmeye çalışacak. Bir yönden de Allah'ın kendisini ihsan ettiği imanın, irfanın, izanın, bakışlarının aydın olmasının muktezası olarak maruf emredecek ve çirkinlerden kendi insanını alıkoymaya çalışacaktır. Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem bu mevzudaki ilk Nakise'nin İsrail oğulları içinde zuhuruna dikkatimizi çeker. Hadisi Ebu Davûd ve Nese'yi naklediyorlar. Ümmetin alimlerinden Abdullah İbni Mes'ud ifadesiyle. İlk defa nakz-ı ahd eden, hayat için mi katil, öldürücü zehir olan, bir kısım zehirlerin içtimai hayata girmesine pasaport veren Yahudi olmuştur. Ahlaksızlığın, denaetin ve hissetin içtimai hayat içine sorumsuzca girmesine ilk defa kapı ve pencereyi açan Yahudi olmuştur. Allah Resulü buyuruyor. İnne evvela ma daqalan naqsu ala bani İsrail enhu kana raculun yalqa raculan feyaqulu ittaqillah wa ta ma tazna feinne la yahillu laka. İsrail oğullarında zuhur etti. Bir fazilet başlayın bir ahlaksızlık, bir danaha ve insanı alçaltıcı bir husus karşısından. Bir insan bir zicariyle karşılaştığı zaman o zaman da şöyle diyordum. Arkadaş Allah'tan kork bu yaptığın şeyi terk et. Zira bu senin için helal değildir, muharramattandır diyordum. Devam ediyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. ثُمَّ يَلْقَاهُ مِنْ غَدٍ فَهُوَ عَلَى حَالِهِ فَيَمْنَعُ ذَٰلِكَ اَيَّكُونَ اَكِيلَهُ وَشَرِيبَهُ وَقَائِدَهُ Falamma faalu zalik taraba kulubu ba'dihim bi ba'din. Hafizanallahu ve iyyakum. Ertesi gün bir kere söyledi. Ertesi gün yine çarşıda pazarda o kötülüğü yapan insanla karşılaştım. Aynı hal üzerinde buldu. Gördü ki meyhane işletiyoruz. Gördü ki meyhanede bağışlayın demleniyoruz. Gördü ki ve fuhşu kökürlüğecek işler yapıyoruz. Gördü ki fenalıklar afişe ediyor. Bunları gördü, aynı hal üzerinde buldum. Aynı hal üzerinde buldu ama bir gün evvel söylemiştim dedim. Dost oldu ona yanaştım. Onun münkeratı yapması Allah Resulü buyuruyor. Bunun onunla beraber oturup yemek yemesine, su içmesine, oturup kalkmasına mani olmadı. Münasebetini devam ettirdim. O din ve diyanetin dibine dinamit koyuyor. O bir münker hammalı. Sırtında fenalıklara ait şeyleri, tohumları taşıyor ve saçıyor ictimai hayata. O öldürücü bir zehir halinde işliyor ictimai hayata. Ben iki bir gün evvel ona bir şey söyledim. Ertesi günde gitti beraber yedi içti, beraber oturdu kalktı, beraber yattı kalktım. Allah Resulü buyuruyor, ondan ötürü Allah onların kalplerini birbirine çarptım. İçlerinde çeşitli fırkalar meydana getirdim. Dahili sürtüşmeye maruz bıraktı. İsrail'in bidayeti böyledir. Seyyidina Hazreti Musa'ya muasır oldukları zaman dahi bir ittihat ve ittifak temin edememişlerdir. Şu andaki Suri ittifaklarının mükafatını görüyorlar. Küçük ve muhakkat bir devlete mazhar oldular. Atır geçmeden fazla küldür yıkılışını göreceksiniz inşallah onun. Muhakkat bir devlete masar oldular, diğer devletler karşısında Suriye bir ittihat ve ittifak meydana getirmenin neticesidir. Bu daha yine eski dinlerine belki bir bakıma, İsrailliye, Yahudiliğe saygının ifadesidir. Onun mükafatını görüyorlar. Bir diğer noktada karşılarında kuvvetli bir alternatif yok. Hz. Muhammed'in cemaati hasta, tedaviye ihtiyacı var. Ruh zillet içinde, akıl kıllet içinde, bütün illet içinde tedavi ihtiyacı var. Sıhhat kazandıktan sonra bir alternatif olarak zuhur edince başka bütün alternatifler sarsılacak ve yıkılacaktır. Emru bil maruf bu alternatifi meydana getirme istikametindedir. O sıhhatlı bir cemaat yetiştirip ve zahaneye sürmeyi tekeffül etmiştir. Siz onu yapacaksınız Allah'ın inayeti ve tevfikıyla. Allah kalplerini birbirine vurdu. İşlerine iftira kattı. Yerinde Hristiyanlardan bir kısım şeylere maruz kaldılar. Yerinde Buhtun asırdan bir kısım şeylere maruz kaldılar. Asırlarca Babil'de esaret hayatı yaşadılar. Şabur tarafından kürekleri çıkarıldı, öbür taraflarına sokuldu. Zillet ve mezellete maruz kaldılar. İftiraklarıyla Allah bütün bir mazi ve tarih boyunca onları derbeder etti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Daraballahu kuluba İlk defa bu hastalık İsrail oğullarında zuhur etti. Ümmeti Muhammed Aleyhisselatu vesselam'ın bu mevzudan müteyakkız olmasın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve ihtar buyuruyor. Siz tıpkı Yahudiler gibi aynı derekeye düşmeyin. Bilin, öğrenin, teknine vakıf olun ve sonra da anlatın. Bizi anlatmak istediği şey de budur. Asrımızın icatının muktezası, avam ifadesiyle mesele o hale getirildiği için arz edeceğim. Koyunu koyun ayağından, keçiyi keçi ayağından değil, katiyen ve katibeten. <gülüyor> Seyyidina Hazreti Ebu Bekir ilk defa bu meseleye karşı kükreyenlerdendir. Teberhani ve Beyhak'ı de görüyoruz. Diyor ki, eyyühan kum innekum takravûne hâzîl âyeh ve tu'avvilûne âlâ hilâbi te'vîlihem. Ya eyühellezina aleikum enfusukum la yedurkum men dallayta dedeytum Ey insanlar diyor. Siz şu ayeti okuyorsunuz ama ters tevil ediyorsunuz. Maksadi ilahiyeye ters tevil ediyorsunuz. Onun tevili o değildir. Nedir o ayet? Ya eyühellezina amanu aleikum enfusukum Ey iman edenler nefsinizi iltizam ediniz. Nefsinizi kurtarmaya çalışınız. Nefsinizle ciddi meşgul olunuz. İnanaleyh müminler arasında başkalarının seyyahatı ve kusuru sizi kendi kusurlarınızı düşünmeden alı koymasın. Kendi kusurlarınızı düşünmeden muhasebenizi yapmada bu mevzuata titiz davranın. Siz bu ayeti yanlış anlıyorsunuz. Onlar bizim bir kısım kimseler gibi anlıyorlardı. Nefsini kurtaran Gemisini kurtaran kaptandır. Nefsini kurtaran da kendinin kaptanı olur. Koyunu koyun ayağından, keçiyi keçi ayağından asarlar. Kimse kimseye bir şey anlatmasın ve karışmasın. Ve işte manzara gördüğümüz gibi şu anda şenaatlarla, denaatlarla dolu tablolarla enzarımız arz edildiği gibi olsun. Ne saygı kalsın ne hürmet kalsın. Ne itaat kalsın, ne inkiyat kalsın. Belki onların yerini dinamitler alsın, bombalar alsın, silahlar alsın, kan alsın, irin alsın. Hem de bu vatanda, bu vatanın öz evlatlarını parya kılmaya matuf, bütün şenaetler, denaatler, zilletler, tagallüpler, esaretler, mezelletler alsın. Altın, koyun koyun ayağından, keçi de keçi ayağından. Sen Allah dedirtmeyeceksin. Açıktan açı Allah demeyeceksin. Kimsenin hürriyeti vicdanına karışmayacaksın. Ve sonra emniyetin, polisin dahi önünü alamayacağı bir dehşet. Kandan bir dehşet sokaklarda akıp akıp gidecek. Bak a bu. Bu vakayı ben iyi rapor edemiyorum. Zira batılı tasvirde çok kabiliyetim yok. Onu yapanlar var, mükemmel intikal ettirenler var. Herhalde olup biten şeyleri güzel tasvir eden birisi olsa bu kürsüde midenizi bulandırır. Emru bil maruf neyi, anil münker terk edilmiş. Topluluk Allah'ın lanetine mazhar olmuş. Okuduğum hadisi şerifin sonunda yine sahabe diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sonra şu hususa dikkati çekti. Lu'ainallazina kafarû min bani İsrail ala lisani Davud ve İsa ibn Meryem. Zâlika bimâ asav ve kânû كَانُ لَا يَتَنَاعَوْنَ عَمْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِيْسَ مَا كَانُ يَفْعَلُونَ İsrail oğullarından bir cemaat, Hazreti Mesih'in ve Hazreti Davud'un diliyle lanetlendiler. لَالِكَ بِمَا أَصَوْهُ Bu isyan ettiklerinden, hak ve hakikat tanımadıklarından, Allah'a baş kaldırdıklarından, hakka giden yolu tıkadıklarından, Batıla giden menfezler açtıklarından bir masa, ''Ve kanu mütecaviz insanlardı. Saldırgan insanlardı. Müfsit ve anarşist insanlardı. ''Ve kanu ya'tadun'' ''Kânu lâ Aralarında yapa geldikleri münkerattan da koymuyorlardı. İsteyen istediği melaneti rahatlıkla yapabiliyordu. İsteyen zararlı meşrubat alıyor. Alkolik oluyor ve içtimai hayatta semmi katil öldürülmüş, ruhu öldürülmüş... ...kalbi taftışı yapılmış, sadece işkembesiyle ortada kalmış acip bir mahluk insan azmanı... ...sokaklarda geziyordu da bu sahneyi hazırlayanlar utanmıyorlardı. Ar olacak ki utansınlar. Zina ediyordu, nesil çürüyordu. Üniversite klinikleri bu iş için faaliyete geçiyor, çalışıyordu... Zöhrevi hastalıkları kucaklayalım. İçtimai hayat bit gibi zöhrevi hastalık mikrobunu üretiyor. Kucaklayamayacaksın, önüne geçemeyeceksin. Elleri kolları kırılsın, başları kopsun, düzenleriyle beraber derbeder olsunlar. İçtimai hayatı öldürücü zehir saçıyorlar. كَانُ لَا يَتَنَا هَوْنَا ne kötü şey yapıyorlar bilseler. Ne kötü şey yapıyorlar hayatları için. Bindikleri dalı keser gibi kendi içtimai yapılarını dinamitliyorlar bilseler ne kötü şey yapıyorlar. Ama bu bir irfan mevzu. İrfan mevzu. Midesinde ve şikeminde, içinde, karnında fena olmuş bir insanın bunları görmesi mümkün değildir. Orucu demhanede, bayramı putanede... İftarı demhanede insanın bu meseleleri anlaması mümkün değildir. Minet sabahilel-mesa sarhoş kezenlerin, bakışı bulanık olanların bu meseleyi anlaması mümkün değildir, anlayamayacaklar. Ve içtimai hayatımızı kemiren bu hastalığa teveccüh edemeyecek, tedavi yollarına tasadide bulunamayacaklar, çünkü bir irfan mevzudur bu. Seyyidina Hazreti Ebubekir bu meseleye karşı küklüyor. Ayeti yanlış anlıyorsunuz diyordum. Ayeti de okuduktan sonra feyni semiu sallallahu aleyhi ve sellem yakul: "Men kavmin amelu bil maasim men ala an alehim illa an min Bir cemaat yoktur ki masiyet yapsın. Ve sonra onların içinde de bu işten alıkoyacak ayrı bir cemaat bulunsun. Gözü açık, fikri aydın, kulağı duyan bir cemaat bulunsun. Münkeri münker, marufu maruf bilen bir cemaat bulunsun. Hak eri, Allah eri bir kısım cemaat bulunsun. Bulunsunlar da bunları münkerattan alıkoymasınlar. Onların başlarına belaların Allah indinden gelmesi çok yakındır diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem belası gelmiş çatmış kendisini dilgir ve perişan eden cemaatlere gelince onların bu vazifeyi yeniden tekaffül etmeleri ve bu girdaptan kurtulmaları gerekmektedir. Allah muin ve yardımcıları Allah muin ve yardımcımız olsun. Amin. Muhterem Müslüman Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam bu vazifenin yapılması hususunda alabildiğine titiz olduğu gibi, vazifenin terk edilmesi hususunda da tehditlerle gelmiştir. Biz katiyen biliyor ve inanıyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kendi nefsiye bir şey söylemez. O kendi kafasından bir şey söylemez. Necm suresi bu mevzuda bir mühür halindedir bu meseleye. وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى مَا تَلَّ سَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰهُ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى ALLAH yeminleri bastıktan sonra celle celaluhu o heva ve hevesine göre konuşmaz diyor. Nefsinden bir şey atmaz diyor. Yani bizim çok şerefliyim, Emrimize itaatkar ve ciddi inkiyat içinde muti ve muhatabımızdır. Bizden duyduğu şeyleri intikal ettirir de havasına göre bir şey konuşmaz ve hevesine göre bir şey konuşmaz. Vama yantiku ani el hava Inhu ve illa vahyu Yuham. Ezip ezip lahut aleminden gelen, Mahbiti vahyi ilahi olan kalbine sızan, orada şeriatı garraajını namalandıran, ümmeti Muhammed aleyhisselatu ve selam şeklinde zuhuruna vesile olan vahiy ile konuşur Hz. Muhammed aleyhisselatu ve selam. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Dahket oluyor bu mevzuda. Doğru söyleyen sadık mezduh Firmezir rivayet ediyor. Ne tamurun ne bil maruf bala tenha bil maruf yapacaksınız. Ya bunu yapacaksınız. Veyahut da belanız burnunuzun dibinde hazırdır, çok yakındır buyuruyoruz. Belaya maruz kalırsınız. Sers ve sözünü dinletme, sözünüzü dinletme imkanından mahrum kalırsınız. Sonra tutar da hayırlarınız dua eder ama Allah o duaya icabet etmez. Bu Tirmizi'nin rivayet ettiği Hasan Sahih dediği hadis-i şerif. Bir başka zayıf bir hadis-i şerifte ise hadisin sonunu şöyle görüyoruz. اَوْلَى يُسَلِّتَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ ثُمَّ يَدْعُوا خِيَارُكُمْ فَلَا يُتَّجَابُ لَكُمْ Allah ayak takımının işten idare eden anlamaz erazili başınıza musallat eder. Din, diyanet bilmezleri başınıza musallat eder. Kitap, peygamber bilmezleri başınıza musallat eder. Din ve diyanetinizle, iç aleminizle, mukaddeslerinizle oynatır. Sonra hayırlarınız mescide dolar, Kabe'ye dolar, dua eder de Allah dualarını da kabul buyurmaz buyuruyoruz. Realiteler içinde siz bu sözleri tatbik edin bütün bir hayata. Hem manzarayı göreceksiniz, hem umumi durumunuzu göreceksiniz, hem de camilerde feryat-ı figana cevap verilmediğine şahit olacaksınız, duaların reddedildiğine şahit olacaksınız, esbab-ı mucibe mı? Zira biz bin maruf anil münkerin terk edilmesiyle Rabbimizden koptuk. Biz onu anlatma erleriydik. Hayatta bulunuşumuzun hikmeti oydum. Sahabi meseleyi öyle çerçeveliyor ve öyle takdim ediyordum. Rabbime anlatamayacağım bir cennette dahi durmam, yıkılsın o cennet. Müminin anlayışı budur. Peygamberime tercüman olamadıktan sonra, Kur'an'ıma dil ve kulak olamadıktan sonra, Öyle bir hayatı yaşama bin nefrim, bin lanet derim, Bu müminin anlayışıdır. Onun için Rable ve Resulullah'la münasebet koptum. Kopunca da bütün erazil böyle musallat oldum. Ayak takımı alem-i İslam idare etmeye başladım. Din ve mukaddesatını aldı insanımızdan. Ve onun yerine mideye götürücü, bağırsağa götürücü şeyler telkin ettiler. Bir dünya kurdular ki onun temelinde iktisadiyi göstermeye çalıştılar. Para varsa her şey var dediler. Biri demedi Allah varsa her şey var. Resulullah varsa her şey var. Kitabullah varsa her şey var. Değil yıkıldı bunlar. İnsanımızın içinde yıktı dinamitlediler. Para varsa her şey var. Mal varsa her şey var. Dolar varsa her şey var. Bankalar işliyorsa işte, her şey var. Bu ise putperestliktir. Allah'ın bizi davet ettiğim, Resulullah'ın tebliğ buyurduğum ve içimize hakim olan ve bizim için terü taze taraveti üzerinde bir dünya kurmaya bizi muvaffak kılan bütün mukaddes şeylerden, bütün değer hükümlerinden mahrum olma, mücerret hale gelmem ve böyle batıl şeylere saplanmanın ifadesi. Putperestlik ve totemcilik diyorum. اَمْرُ Maruf نَحْيَ عَنِ yapacaksın. Yapacaksın, Resul-i Ekrem Aleyhisselatu Vesselam'ın tehdidi var. Cemaatler yoksa rizdir-ü olacak ve daidar olacaklardır. Bir cemaat içinde çok faziletler bulunabilir. Çok faziletler bulunsa bile o memlekette hak adına şayet yapılan bir vazife yoksan, Kur'an-ı omuzlayıcı bir vazife yoksan, Resulullah'a tercüman olan diller mevcut değilse sallallahu aleyhi ve sellem o cemaatin payidar olması katiyen ve kat'ipeten düşünülemez. Ahmet rivayet ediyor. Cayet yapılan bir vazife yoksan, Kur'an'ı omuzlayıcı bir vazife yoksan, Resulullah'a tercüman olan diller mevcut değilse sallallahu aleyhi ve sellem o cemaatin payidar olması katiyen ve katifeten düşünülemez. Ahmet rivayet ediyor. Resul-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İnne Allah la yuazibu'l-amme be cunubil-hasse hatta yara'ul munkar <gülüyor> beyne azhurihim. Ve umqadirun ala yunkiru fe yunkiru. Allah celle celaluhu Belli bir zümrenin günahıyla, baştan çıkmış bir kısım mütrefinin günahıyla, zevk ve sefâsı uğruna, içtimai hayatla oynayan bir kısım, affedilmez mücrimlerin günahıyla, diğer umumi halkı azap eder mi, etmez mi? Allah Resulü azap etmez buyuruyor. Ancak şöyle olursa azap eder. Onlar kendi aralarında münkeratın işlendiğini görür de, o mevzuda bir şey söylemeye de muktedir olur, maruf emir münkerden nehyetle imkanına sahip bulunur da nehyetmezlersem, emretmezlersem, ondan dolayı bela umumi olarak gelir. Siz o zulümden sakının ki cezası geldiği zaman sadece o zulmü irtikâb edenlere değil, topyekûn bir millete gelir. Burada bir hususta senvir edici mahiyette bir şey arz etmek istiyorum. Bu bir yönüyle bazılarının içinde beliren bir istifama cevap, bir yönüyle de son meseleyi getirip dayadığımız hususu aydınlatıcı tenvir edici olacaktır. İki husus vardır ki, inanan milletlerin hayatlarının teminat ve frenki ifadesiyle garantisidir. Bu iki husus bir milletin hayatında mevcud ise o millet semavi ve arazi afetlerden maruz kal masum kalacaktır. Şayet bu iki husus mevcut değil ise, mevzu onunla geliştireceğim, o milletler derbeder olacak ve dâidar olacaklardır. Bu hususlardan bir tanesi, hak hakikata sahip çıkıldı, emr-ü bil mağruf yapıldığı, Nehyanil münker yapıldığı halde, bu büyük vazifeyi yapacak insanlar mağlup olma durumuna gelmişler ise şayet, diğerlerine söz dinletme imkanını kaybetmişler ise şayet, ...ve bir kabalıkla, bir yobazlıkla bu müminlerde yok edilecek duruma gelmişler ise şayet Allah Celle Celaluhu o beldeyi alt üst eder. Misallerini arz edeceğim, göreceksiniz. Şayet bunlar muhtedir iseler, hak ve hakikatin eş ediyorlar isen... ...emru bil mağrufta hüsnü kabul görüyorsa bir topluluk içinde bir millet yaşama teminatlarından bir tanesini elde etmiş demektir. 600-700 bin nüfuslu bir yerden birkaç yüz tane delikanlı yakayı ele vermeden hizmet ediyorlarsa şayet o belde teminatlardan bir tanesini elde etmiş demektir. Maddi manevi inkarçılık ve ilhat karşısından kavga ve mücadele ediyorlarsa şayet mağlup olma ihtimali yoksa teminatlardan bir tanesini elde etmiş demektir. İkincisi, durmadan, dinlenmeden sistematik emr-ü bil maruh nehyan-il münker yapılıyorsa, bugün suri ve muvakkat bir mağlubiyet geçirseler dahi, gelecekler onların mesut ve talillidir. Allah tarafından da onların başına bir bela gelmeyecektir. Ben diğer yönüyle, menfi yönüyle arz edeyim. Allah iki çeşit beldeyi helak etmiştir. Bu beldelerden bir tanesinde asla vakatı emr-i maruf nehy-i anil münker yapılmamaktadır. Allah bir kısım milletleri perişan ve derbeder etmiştir. Bu milletler içinde emr-i bil maruf nehy-i anil münker yapılmamaktadır. Yine Allah bir kısım milletleri dərbetbeder etmiştir. Başında emr-i maruf yapan çok yüce insanlar bulunmasına rağmen perişan ve derbeder etmiştir. Çünkü o büyük insanlar topluluk vakumu karşısında mağlup olma durumuna getirilmişlerdir. Hatta mağlubiyetlerini ilan etmişlerdir. Öyleyse bu girdaptan kurtulmanın yoludan sen misyonlarını mücahidhanelerini kuracak, içtimai hayatta alabildiğine yaygınlık içinde bu vazife yüklenecek ve yapacaksın, maddi manevi felaketlerde milletini korumuş ve kurtarmış olacaksın. كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَجْبُجِرٌ Allah'ın şanı Yüce Nebisi Hazreti Nuhan Kur'an-ı Kerim Efendimiz'i tesliye için, teselli için buyuruyor. كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ Senden evvelden Nuh'u aynen tekzip ettiler. <gülüyor> فَكَذَّبُوا abdana Bizim kulumuzum. Nuh'u ben göndermiştim. Nübüvvetle serfiraz kılmıştım. Başına peygamberlik tacını koymuştum, benim kulum başkasının değildir. <gülüyor> فَكَذَّبُ عَبْدَنَا وَقَالُمْ مَجْنُونَ Mecnun dediler. Bir şereftir bu. Peygamber'e böyle demeleri imanının ke kemaline delalet eder. Çünkü dengesiz içtimai akışa uygun hareket etmediği için ona uyulmaz zaten. Onlara göre ters bir insan ve mecnundur. Bir insan bozuk düzen cemaati içinde kendisine mecnun denmedikten sonra imanı kemalde değildir. Allah Resulü ifade buyuruyor. Vakalu mecnun wazduce. Fe daa rabbuhu anni malub. Fe anni Nuh bunun üzerine dua etti. Rabbim malubum ben. Bana yardım et dedi. Nuh Aleyhisselam cemaatini irşat ve tebliğ ediyordu. 5 ulul azm peygamberden bir tanesidir. Cemaatini Allah'a yerle bir verdi İsterse bu Atlantis medeniyeti olsun, Atlantik okyanusunun içine batırıldın. İsterse başka bir yerdeki başka bir medeniyet olsun, yerle bir edildin. Yerleri su aldın. Bütün mahlukat boğuldu, bütün canlılar boğuldu. Çünkü Nebi artık iş yapamayacağını ilan ediyordu. Rabbi inni mahluk, Fantasus. Ne yaptı? فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَا اِمْ مُنْ biz bütün semaların sularını açtık, şakır şakır akmak üzere. وَفَجَّرْنَ الْاَرْضَ اُيُونَنْ فَالْتَقَ ala عَلٰى اَمْرٍ Yeride harıl harıl fışkırttık ve su takdir edilen miktara limite kadar yükseldi. وَحَمَلْنَاهُ عَلٰى ذَاتِ الْوَاحٍ وَدُسُمْ Onun ise bir kısım lefler üzerinde, tahtalar üzerinde, vapur sefineler üzerinde. Yürür hale getirdik. ceza لِمَنْ كَانَكْ وَلَقَدْ تَرَكْنَا عَيَ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ Hepsinden ayetler, ibretler, hepsinden hatlar ve çizgiler, harabeler geriye bıraktık. Yok mu anlayacak bir insan? Sart harabelerinden, belgama harabelerine kadar, mücrim milletlerin, gerileb bir edilişinin emareleri geride bırakılan ayetleridir. Yok mu aklı başında bir insan? Kur'an diyor, فَهَلْ <gülüyor> مِنْ meseleyi anlayacak ve hatırlayacak basiretli yok mu? Burada görüyoruz ki Hazreti Nuh, cemaati karşısında sözlerin mücsu kabul görmediği bir dönemde Allah ve bu buğabes-sema'i buyuruyor. Seyyidina Salih aleyhisselam, Kâl ya qawmi hâzi hâzi nâqatullâhi lekum âyeten fezerûhâ <gülüyor> ta'kul bi'ardillâhi ve lâ temsûhâ bi-sû'in feyekuzakum azâbun Bu deve Allah'ın bir ayetidir. Sakın buna dokunmayın. Bırakın yer üzerinde istediği gibi otlasın ve su içsin. Onlar dokundular. İnsan bir kısım mükellefiyetler altındadır. Bu mükellefiyetler bazen namaz kılma, oruç tutma, zina etmeme, içki içmeme şeklinde olur. Bazen de Allah der ki şu deveye dokunmayın. İstediği gibi etsin, geçsin, dolaşsın, içsin ve yesin. Mükellefiyet bu. Onların, Semud'un mükellefiyeti buydu. Şems Suresi'nde anlatıyor meseleyi. كَذَّبَتْ سَمُودُ بِطَغْوَاهًا اِذٍ بَعَثَ اَشْقَاهًا Fekal lehum Rasulullah <gülüyor> nakatallahi ve suqyahum fekezebuhu feakaruha fetamdama alayhim Rabbuhum bizenbihim fasawaha wala yaqatu ahba Samud peygamber ne baş kaldırdın ve Semud'un baş kaldırması karşısında görüyoruz ki Seyyidina Hz. Salim sadece sözle onlara bir şey anlatma durumundadır. dokunmayın diyor ona dokunma belanın düğmesine dokunma demektir bu Hazreti Salih'te öyleydi, bir iman mevzu. Bizde de bir milletin imanına dokunma, Kur'an'ına dokunma, bir milletin helaket düğmesine dokunma demektir. Dokundukları günden bu yana üç asırdan beri milleti dilenci haline getirdiler. Yatmasınlar yerlerinde bu hale getirenler. Yakını ve uzağım Dinimize dokunan yatmasın ve derbeder olsun. İzim be'e fe eşkaha. Her topluluk içinde en şakı birisi zuhur eder. Tıpkı maratona çıkarken olduğu gibi ringde bir tanesinin galip geldiği gibi şakavetle galip birisi çıkar ortaya. Ve sonra o küfür ve şaka zihniyetini temsil eder. İzin ba'se Mescit yıkılacaktı. Kabe'ye idrar yapılacaktı. Kur'an kanala atılacaktı. Yok mu bir yiğit dendi. İzin ba'se eşkahu bir şakı çıkıverdim, bir millet derbeder olmaya yüz tutmuştu Dış hatımlar üzerine çullanmıştım. Yok mu bir şakı dendi kahraman? Kur'an'a dokunacak birisi zuhur etti. Bizim baht aşk o. Fakallahum Rasulullahi naqatallahı ve sukiyaham. Ha amanın, din har sakın ona dokunmayın. Deveye ve su içmesine dokunmayın. Fakar <gülüyor> ruham. Onlar sinirladılar onları, kestiler. Fadem aleyhim Rabbhum bi zambihiim Allah başlarına sağnak sağnak belayı yağdırdı, yerle bir ettin. İyi kötüyü teflike edemez hale getirdi, derbeder kıldı. Maddi ve cismani olarak onları perişan ettin. Nicelerini de manevi mesle maruz bırakarak, değer hükümlerinden tecdid ederek kıymetlerine sırtını çevirttirerek onları da öyle derbeder ve perişan ettirir. <gülüyor> Allah bu işin akıbetinden endişe etmez, korkacak değildir. Allah malikül mülktür, mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Yine burada da Hz. Salih'te görüyoruz ki, o cemaatı karşısında nim, sözünü kesip yarı mağlubiye tavası içinden, Öyle bir durumu öyle bir pozisyona girince Allah bela veriyor. Emru bil maruf nehyanil münker yapacak cemaat bu vazifeyi yapma imkanına sahip değiller. Allah da diyor ki bana böyle bir yer, böyle bir zemin lazım değil. Ben kainatı kendimi anlatayım diye kurdum. Bana inkar edip, beni inkar ettikleri bir kainatı istemem diyor. Batırıyor o zeminden. Seyyidina Lut aleyhisselam. Göreceksiniz onda da. Bir mesele söyledim size. İki yönle geliyor diye. Delili bu onun. Seyyidina Lut Aleyhisselam. O da yanı başımızdan. Size çok yakın olan bir yerde zuhur ediyor. Hazreti İbrahim'e muasır. O da korkunç bir fitne karşısında. Zina ve livata gibi fuhşiyatın yaygınlaşması karşısında. Göksünü germiş sabahtan akşam akşamdan sabaha kadar savaşıyor. Ve melekler güzel, civan, delikanlar halinde evine gelince arkadan harıların Kur'an anlatıyorum. Soluk soluğa koşa koşa kapısına kadar geldiler. O ne dedi? "Qala ha ulay hunna athharu Bir nebinin gücünü görmek lazım. Fuhşun yapılmaması. Hele misafirlerine bu fuhşun yapılmaması için "Ey topluluğum." diyor. İşte bunlar benim kızlarım. Bunlar daha temizdir. Bunları alın diyor. Misafirlerime dokunmayın. Ve la tuhzun bi tayfi alaysa İçinizde aklı başında, aklı işler bir adam yok mu? Yapmayın bunu diyordu. Demek ki ze yedina Lut aleyhisselam bu kavmet gücünü kaybetmişti. Bir peygamberdi. Daha doğrusu cemaat üzerinde üslu kabulamaz, söz söyleyecek hali kaybetmişti. Kalu la kad alimta Malana malana artediyor. Ey lut biliyorsun ki senin kızlarında bizim hakkımız yok. Vay ne kate alamu manuri, biliyorsun bizim ne istediğimizini. Kötü bir iş yapacaklar. Vay ne kate alamu manuri. Malana fi benatikemin hak vay ne kate alamu manuri. Biliyorsun kızlarında hakkımız yok. Ne istediğimizi de çok iyi biliyorsunuz. Bütün imkanlar, suya ermiş, kolu kanadı kırılmış, nebi, Allah Resulü'nün mübarek sözleri içinde şu tabloyla bahis mevzu edilir. قال لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً اَوْاوِ اِلَى رُكْنِ Ak bir arkam olsaydı benim, bir cemaatim olsaydı veya sağlam bir dayanağa dayansaydım ben bilirdim size yapacağını. Allah Resulü bir yerde bu meselesi ışık tutar işaret buyurur. Dayanacak bir yer vardı der. Ve melek olduklarını söylediler. Sonra da arkadan görüyoruz ki onlara da sayha koptu. Sodumuyla godumuyla yerine bir edildim. Lut gölü derinliğinde yerlerin dibine batırıldım. Allah toprakla bir etti onları. İşte pompi aynı duruma maruz kalmış. Orada hak ve hikâti Hristiyanlar vardır. Fakat millet o kadar sefalet ve sefaat içindeydi ki. Geçende bir mecmua yazıyor Arabistan'da münteşir ve bir arkadaşımız, üniversitedeki bir arkadaşımız anlattı. Allah Celle Celaluhu, vezüden fışkıran lavlarla pompiyi öyle kapadı ki, Kaç kilometre öteye halk denizin kenarına kaçmış olmasına rağmen orada dahi damlar yüksekliğinde küller altında bıraktı onları. Binalar yıkıldı, duvarlar yerle bir edildi. <gülüyor> <gülüyor> Yine onların içinde de Allah Celle Celaluhu ibretler görecek şeyler bıraktı. Ruh sefaletinin ve perişaniyetinin ifadesi olarak... Duvarlarda insanın bakmaya utanacağı çırılçıplak müstehcen resimler onları korudu. Boyası dahi bozulmadı. Müşahitler var. Hamamlardaki durum Allah bozmadı onların. Fuhşun yapıldığı yerleri yıkmadın. Ta arkadan gelenlere göstersin. Kompinin temelinde ve zühn olmadığını, irade ve meşiyeti ilahinin bulunduğunu onu püskürten ve küllere boğan Allah olduğunu, onu göstermek için yaptım. Endülüs'te 8 asır devam eden bir medeniyet kuruldu. Ve arkadan Ferdinand'ın kılıçlarıyla önce azizhane girdikleri gibi zelilane ağlıya ağlıya geriye döndüler. Kaçan kaçan aydın. İkinci Bayezid vapur gönderiyor oradaki firarileri memlekete alıyordu. Ama siz oraya gittiğiniz zaman, Onların yıkılış ve yok arkasında Ferdinand'ın kılıcını görmeyeceksiniz. Elhamra Sarayı'nı gezdiğiniz zaman, Tolaytolada hamamlara gittiğiniz zaman göreceksiniz ki çıplak kadın resimleri, erkek resimleri var. Mütelezzizane sefil duygularını yaşamak üzere yapmış ve Müslümanlığın dibine dinamit koymuşlar. Yıktı, Allah onları bıraktı. Vaterakna <gülüyor> ayet. Abbasilerin Durumuna gittiğiniz, intikal ettiğiniz zaman aynı şeyi göreceksiniz, emevi de aynı şeyi görecektiniz. Ve geçen de ben dolma bahçeye gittiğim zaman aynı şeyi gördüm. Bunu bana hep söylerlerdi ama fakat ben bir türlü bilemezdim. İtila devremizden ve istila devremizde şerefle söylüyorum, istila ediyorduk. O imkan alırsak yine edeceğiz. İstila ve itila devremizden top kapı sarayındayız mütevazi kubbeler altındayız. Kubbe altı dediğiniz şey sizin caminin revakı kadar bir yerdir. Cihanla oynayan büyük Osmanlı imparatorları, imparatorları, sadrazamlar orada toplanırlar. Gayet mütevazı hanedildi. Yerde otururlar halılar üzerinde. Ne zaman ruh sefaleti ve sefaat baş gösterir. O zaman dolma bahçe gibi Avrupa uydusu, barok rokoko sanat arzı idare etmeye başlar, sordum ben bazı şeyler. Dediler ki sadece tezhibatı için 16 ton altın sarf edildi. Sadece yaldız için. Ve dedim o zaman bir milletin yıkılması için ruhun bu kadar alçalması, bu kadar sefilleşme hem yeter hem de artar. Osmanlı'yı ruh sefaletini, zevku sefa ve bunlar perişan ettim. Allah Celle Celaluhu bunları yıkarken اَمْرُ maruf, نَحْيَ عَنِ Yapanlar yoktu, var idi teşayet şayet zayıf idi demektir. İki cümle ile edeyim muhterem Müslümanlar. Allah Celle Celaluhu bir cemaatin kusuruyla diğer cemaatleri de yerle bir eder ve derbeder eder. Fakat arz ettiğim gibi bunu bu iki şartla müteala etmek lazım. Hak ve hakikati neşredenler hâlâ tesirli, hâlâ güçlü ise Allah korur o memleketi. Onlar güçlerini kaybettiği zaman yıkar. Emru bil maruz neyânil hüker yapan yok ise Allah o memleketi batırır, var ise Allah korur. Şu andaki korunmanızın teminatı ben bunu görüyorum. Şöyle veya böyle hakka tercüman olan, nurluğu alabildiğini aydın bir cemaatin bir neslin mevcudiyetim küfür karşısında mağlubiyeti kabul etmeyen bir neslin mevcudiyetim. Bundan dolayı Allah sizi koruyor. Siz bu nesli korur, mücahidhaneleriyle onu himaye eder, müsyonlarınızı onu çoğaltır iseniz Allah sizi ebede kadar koruyacaktır. Allah sizi korusun. emn eman içinde ahirete intikal etmeye muvaffak eylesin. Amin. İllahi tealal Elfat. Muhterem Müslümanlar! Mü'min, emniyetli insan. Kendisinden zarar melhuz olmayan insan. Mü'min, başkalarına faydası dokunan insan. Mü'min, insanlık alemi içinde bir güven kaynağı, bir teminat. Mü'min, içtimai hayatın sigortası. Mü'min, mü'minin dostu aynı zamanda. Bütün bir hayat için, bütün bir içtimai için her şey olan mü'min, mü'minin dostu. Dostluğun nişanesi, Allah'ın hoşgörüm emrettiği şeyleri. Sevip nebisiyle bize ulaştırdığı şeyleri vazife edenin başkalarına intikal ettirmem. Bu armağanı mü'min kardeşine ulaştırma. Ve aynı zamanda münkerden de onu alıkoyma. Bir taraftan ona bir hilat giydirip, onu bir baş yaparken beri tarafta koyununa girmiş yılan ve çıyanın dolaşmasına imkan vermeme, onları alma ve atma. Çünkü bu bir emin insan işidir. Mümin de bir yönüyle Allah'a inanan, bir yönüyle emniyetin, teminatın kaynağı olması itibariyle bu vazifeyi yapacaktır. Bunu yapmayan kendisine ad olarak, ebedi ad olarak taşıdığı şeyin muhtezasını yerine getirmemiş olacaktır. Bir yönüyle her mümin katiyen bilecek ki, kendisine yakın bir dairede, mesela bir hanede, içinde yaşadığı bir kabilede, bir köyde, bir kasabada, bir şehirde, bir millette, bir memlekette bir kısım fena insanlar, fenalıklar, şerler ve şerirler var ise şayet, bilecek ki onun vazifesi o memleketi, o milleti, o haneyi, o cemaati o şeylerden temizlemek olacaktır. Etrafını temiz tutacaktır. Yılanın, çıyanın bulunmasına imkan vermeyecektir. Tatiyyen bilecektir ki etrafındaki bir küfür ve salalet bugün olmasa bile yarın bir infilakla benimle beraber başkalarını da berheva edecektir. Bunları Aleyhisselatu Vesselam'ın nurlu beyanları içinde işaretler vardır. Temsilen bir cemaati vapura bindirir. Bu cemaat içinde kimisi altta kimisi üste bulunmaktadır. Alttakiler ellerine geçirdikleri bir keserle kendi mıntıkalarını delip denizin suyundan istifade etmek isterler. Buyururlar ki şayet üsttekiler bunlara müsaade etseler hem kendiler batacak hem de onları batıracaklar. Zira içinde beraber belli bir istikamete doğru seyahat yaptığımız vapur bir tanedir. Bize göre bu dünya vapurudur. Allah'ın burada vaz buyurduğu prensipler içinde bir hayat tarzı ve yaşamaktır. Hususi hayat artık olmayacaktır. Biz burada içinde bulunduğumuz müddetçe bu vapurun, bu sefinenin, bunu batırmamaya müştereken dikkat edecek ve koruyacağız. Her müminin etrafındaki eracifi temizlemekle mükelleftir. Müminin hanesinde anlı, kirli, secdesiz birisi varsa, Vicdanı kirli, imansız ve izansız birisi varsa o hanenin dibine bir dinamit konmuş demektir. O hanenin içindeki bütün huzursuzluklarda Allah'ın tasarrufuyla onun rol oynadığına inanmak icap etmektedir. Evinizde huzursuzluk bin ve bereket, huzursuzluk yok, huzursuzluk var bin ve bereket yok ise şayet. Birden namaz kınmayan varsa başka dışta aramamak lazım. Çarşı ve pazarınızda kesat varsa, evinizde de açık saçık gezen birisi varsa dışta sebep aramak beyhudedir ve boştur. Bir şehir ve bir beldede namaz kılmayan bir kısım insanlar var isem, ahlaksızlığı teşvik eden bir kısım insanlar var isem, imansızlık doğumlarını gittiği her yere götürme kendisi birisi var isem, ve o memlekette de huzursuzluk derbederlik var isem, kapı kapı dolaşıp dilenmek var isem, iktisadi hayat buhrandan buhrana giriyorsam, bu işi başka kapıda aramak beyhudedir, füzulü bir dolaşmaktır, illetimiz içimizdedir ve Allah bizi onunla daydar ve derbeder etmektedir. Herkes kendi muhitini temizleyecek. Selim fıtratla insan nasıl yeryüzüne temiz olarak çıktıysam, Allah o insanların dünyada cemaat teşkil etmelerine bakacak, el-tâfi ile teveccüh edecektir. Selim fıtratların bozulduğu yerlere Allah gazabıyla müteveccüh bulunacak bu onları perişan edecektir. Meselenin bir yönü budur. Münkerattan insanları alıkoyacaksınız. Mümin iseniz emin adamın işini yapacaksınız. Etrafınızda yılana, çiyana, yaşama hak ve imkânı vermeyeceksiniz. Allah'ı ve Peygamber'i inkar eden insan yanınızda kalmayacak. Gönlüne gireceksiniz, içini fethedeceksiniz, fikrini değiştireceksiniz, kendisine yeni bir yön vereceksiniz. Yoksa Allah sizin ikbalinizi itibar eder, baş aşağı sizi getirir, yukarıda bir daha belinizi doğrultamazsınız. Meselenin bir yönü budur. Bir diğer yönüne gelince insan bir yerde güzel bir şey, kıymetli bir şey elde edersem, sevdiklerinden başlamak, yakın daireden başlamak üzere onu herkese takdim etmek ve herkesin eline geçmesini temin etmeye çalışacaktır. Elde ettiği o güzel şeyden başkalarının da istifade etmesini düşünecektir. Mü'min işte bu güzel şeyi de elde etmiş insandır. Mü'min evvela Allah'a iman elde etmiş. Sonra emin bir insan olarak ictimai hayatta bir vazife almıştır. Mü'min Allah karşısındaki durumu itibariyle Allah'ın emirlerini tebliğ, tebliğ mualla mevkini ihraz etmiştir. Bu yönüyle de mü'min eteklerine ve doldurduğu şeyleri kapı kapı dolaşacak ve başkalarına intikal ettirecektir. Çünkü elde ettiği güzel şeyler vardır. Kapıyı açık bırakacak, açacak arkasına kadar ve seslenecek bir münadi gibi başkalarını da davet edecek, onlara da intikal ettirecektir. Bu müminliğin şiarıdır. Sen iman ettikten sonra, senin evinde bir imansız varsa, senin iman edip etmemen hususunda insan tereddüt edebilir. Sen Allah'a bağlandıktan sonra, o imanın zevkini duyduktan sonra, o zevkten mahrum kimselere bakım-görüm yapıyorsan, onları himay ediyorsan ve fakat duygularından istifade kapısını açmıyorsan, senin hakkında tereddütlü bir nazar vardır. Kuşkuyla bakılabilir senin durumuna. Allah Celle Celaluhu baş aşağı götürebilir. Burada bir nokta var, tavsiye edeyim yanlış anlaşılmasın. Hayatının sonuna kadar vazife yapman kaydıyla kurtulabilirsin. Aleyhissalatu vesselam, Ebu Talib'e nübüvvet hayatı süresince sekiz sene hep aynı şeyleri anlattım. Sekiz sene durmadan anlattım. Hem Peygamber olarak anlattım. <gülüyor> Mualla mevkiin diliyle, dalıyla, sesiyle, sözüyle anlattım. Bütün semeratıyla nübüvveti intikal ettirdim. Kabul etmedi Ebu Talib. Himaye etti ama Müslüman olmadım. Allah Resulü da yakasını bırakmadı, son dakikada yine başının ucunda telkin ediyordum. Cangıtlarla çıkacağına kadar amca kul la illallah diyordum. Aleyhissalatu vesselam, çevresindekilerine karşı bir hakkın vazifesini yapıyor ve mesuliyetini omuzundan atıyordum. Cemaatimize bütün ihtişamıyla, belki getireceği sevaplarıyla, ...ve tehdit edeceği endişeleriyle... ...bu vazife terettüp ettikten sonra yapacaklarını ümit ederim. Evvela yapma, yapmalıdırlar. Yapma mecburiyetindedirler çünkü Cenab-ı Hak yapmadıkları takzide derbe derbe perişan edecektir. Yapacaklar insanlığın muktezası. Mümin olmanın muktezası. Allah'a bağlılığın muktezası yapacaklardır. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri yar ve yardımcımız olsun. Bu vadide... Bizim zefer kalbimizi izan ve iman ihsan eylesin. Bizi faal hale getirsin. Cemaatimizin ve cemiyetimizin alev alev yanışı karşısında, dünyamızın katıp kavruluşu karşısında duymamak, duygulanmamak mümkün değildir. Bu vadide Cenab-ı Hak bizim hislerimizi tehyic buyursun, tahrik buyursun, felaket ve sefaletler karşısında milletimizi bir ve beraber eyleyerek bu hizmette kaim ve daim eylesin. ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العليم كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف فيقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم أولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم الحمد لله حمدا كاملين كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المعتبر تعظما لنبيه وتكريما لفخامة شان صفيه فقال الله عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمُ عَلَبَّيْهِ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالم ربنا إنك حمدٍ مجيدٍ وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Kemâ bârekte ala İbrahim ve ala âl-i âlemin ve Rabbena innaka hamidun mecid. Ve erza Allahumma an-nassîdîka bi Bakr ve ve Merwâ anhum el ve Allah'ın kulları. Ezeli ve ebedi olan Allah'ın O'na daimi kullukla mükellef olan kulları. اِتَّقُ اللّٰهَ وَاَطِعُوا Allah'a karşı çok saygılı olun. Hakaretiniz kadar, küçüklüğünüz kadar, sizi bir damla sudan yaratması nazarıyla, o noktayı nazardan, mahiyetinize bakarak Allah'a karşı çok saygılı olun. Allah'ın nimetlerinin azameti, azametinin ve yüceliğinin, ihatasızlığı kadar Allah'a karşı saygılı olun. Allah'ın himayesine girin ve Allah'a itaat edin. İnna Allahi emru bil adli ve ihsan ve ita'i qurba. Muhakkak Allah adaletle emrediyor. Doğrulukla, dürüstlükle, Kur'an'ı hayata hayat kılmakla, hayatı Kur'an'la nurlandırmakla sizi emrediyor. En geniş manasıyla ihsanla. Rabbinizi görüyor gibi ona kulluk yapmakla. Siz görmeseniz dahi o sizi görüyor her halinize nikahban bulunuyor, kalbinizin atışlarını duyuyor ya ve yine en geniş manasıyla yakınlarınıza bir şey vermekle şu Yüce İslam dininin ufkunuza şahballaşması istikametinden, gönüllerin huzur ve kara kavuşması istikametinden, yakın daireden başlayıp servetinizi sarf etmekle sizi emrediyor. وَيَنْعَانِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِيِّ يَا اِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَلْكَرُونَ Ahlaksızlığın her çeşidinden, gizlisinden, açığından, asırlardan beri cemaatimize kabul ettiren, ettirileninden ve henüz içtimai hayatta hüsnü kabul görmeyeninden, bizi yutanından ve kapımızın önünde dolaşanından, ahlaksızlığın her çeşidinden sizi nehyediyor. Dinin emirlerini tanımayıp taşkınlık ve serkeşlik yapmanın her çeşidinden, Allah'a baş kaldırmadan, Resulullah'a baş kaldırmadan, Kur'an'ı tanımamadan sizi nehyediyor, yasaklıyor. Keza Kur'an'ın ve Resulullah'ın çirkin gördüğü şeylerden sizi nehyediyor. Böylece size nasihat ediyor, daha düşünesiniz, kendinize gelesiniz, bir sürü yalan yanlış yol içinde tek doğru yol olan sırat-ı müstakimi bulasınız. Emr-i eman içinde yaşaya ve cennete dahil olasınız. أقِم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله, الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, أكبر. أشر من لا يمن الله أشر من لا يمن الله Erhamen merhamen merhamet eden ve her şeyin Rabbi Allah'ım, rahmetini ve merhametini üzerimize indir. Ey hayır veren, hayır veren, نعبد الذي لا في <تصفيق> صراط مستقيم نقول إنا غير خوف عليه ولا